9. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a çok salavat getir. Zira salavat onun şefaatinin peşin ücretidir. Salavat getirmek hakkında bu abdi aciz gafstan sordu. Dedim ki: Ecbadan bir kısmı salavatın bidat olduğunu söylediler. Halbuki ayet salavatı emretmiştir. Cevabında cehri ve sesli umum zikirler Sıddıkiyyah tarikatinde bidattir. Salavat, dil ile ve gizli sesle olursa güzeldir. Sessiz olarak ne kadar gücün yetiyorsa, salavat oku. Sevap için değil, peygamberi sevmek için devam et. Gerçek salavat, şefaat içinde çok faydalıdır. Peygamberin sevgisini de celp eder, buyurdu. Yani peygamber aleyhissalatu vesselam salavat okuyanı sever. 10- İstiğfarın Efendisi'ni her namazdan sonra bir, üç veya beş kere oku, ölüm anında mutlaka tövbe ile gitmeye vesiledir. İmam bu istiğfarın gündüzde gecenin günahını, gecede gündüzün günahını afuv ettirdiği gibi ölümden sonra cennete girmeye de vesile olduğunu tasrih etmiştir.